Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 şeriye gönderebilirsiniz. Çocuk deyip geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi. Efendim merhaba, Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin isimli programdayız. Burç efemden İstanbul'dan sesimizin ulaştığı tüm gönüllere, tüm ailelere, tüm anne babalara, tüm eğitmenlere çocukla meşgul olan herkese selamlarımızı iletiyoruz. Efendim çocuk deyip geçmeyin de malumunuz çocuklarımızın problemlerini ele almaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla acaba nasıl daha iyi diyaloglar içerisinde olabiliriz? Çocuklarımızı acaba geleceğe hazırlar iken nasıl olur da en az yanlışla, çünkü yanlışsız olmaz, nasıl olur da en az yanlışla yolculuğumuza devam ederiz veya çocuklarımız nasıl olur da hayırlı birer evlat olur kısmını ele almaya çalışıyoruz, efendim çocuk deyip geçmeyin de. Gönderdiğiniz mesajlar programımıza yön gösteriyor. Efendim, SMS ile soru göndermek istiyorsanız, soru sormak istiyorsanız, telefonlarınızın mesaj hanesine girdiğinizde, burç yazıyorsunuz başlangıçta, burç yazdıktan sonra bir boşluk bırakıyor ve hemen arkasından sorunuzu yazıyorsunuz ve hangi operatörü kullanırsanız kullanın 377'ye gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz mesaj bizim bilgisayarımıza düşüyor ve ben de oradan okuyarak sorularınızı cevaplandırmaya çalışıyorum. Eğer internet imkanı olanlar var ise internet adresimizi de e-mail adresimizi de verelim ve arkasından gönderdiğiniz sorulara geçelim. E-mail adresimiz burçfm@burçfm.com.tr. Efendim, sorular kısmına geçiyoruz. Şimdi şu sorudan başlayalım. Merhaba Adem Bey. Benim 2 yaşında çok hareketli bir oğlum var. Biraz inatçı. Yapmaması gereken bir şeyi yaptığında ona bir türlü engel olamıyorum. Önce konuşarak izah etmeye çalışıyorum ama her zaman işe yaramıyor. Vurmayın, kızmayın, başka bir şeyle kandırmayın diyorsunuz. Peki nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Örneğin oyuncaklarını arkadaşlarıyla paylaşmak istemiyor. Teşekkürler. Şimdi nereden başlayayım çok kestiremiyorum ama müsaadenizle bir yerden başlayayım. Şu işin yani çocukların özellikle bu çocukluk döneminin ne anlama geldiğini size arz etmeye çalışacağım. Ondan sonra bakalım bir türlü engel olamıyorum, bir türlü baş edemiyorum ne anlama gelir onu birlikte bakalım. Şimdi çocuklar 4 yaşına kadar, 0-4 yaş arasında çocuklara engel olunamaz çünkü onların 4 sene içerisinde bir arı gibi yapması gerekli olan bir şey vardır Allah onların içlerine öyle bir dinamik koymuştur ki öyle bir motor koymuştur ki 4 sene içerisinde çocuklar eşya ile hadiseler arasındaki bağlantıları çözmekle görevlidirler sanki yani çocuklar ne anne babalarını dinlemek isterler, dinleyemezler çünkü iç güdülerinin içlerine yerleştirilmiş olan bir şeylerinin tesirleriyle hareket ederler çocuklar. İşte geçtiğimiz programlarda izah etmeye çalıştık. Örneğin siz annesi olarak çekmeceyi açtınız kapattınız. Koltukta oturan iki yaşındaki çocuğunuz sizin bu çekmeceyi açıp kapattığınızı gördü şimdi oradan mecbur olarak inmesi lazım çocuğun bu hangi çocuk olursa olsun ister Ayşe Hanım'ın çocuğu olsun ister Fatma Hanım'ın çocuğu olsun çocuk dört yaşına kadar Allah onun içerisinde bu hadiseleri öğrenme güdüsü vermiş ki ondan sonra hayata adım atacak dört sene içerisinde öğrendikleriyle şimdi siz çekmeceyi çektiniz açtınız kapattınız çocuk bir şeylerin dışarıya doğru gelip tekrar içeriye girebileceği bir mekanizmayı gördü hatta belki içindeki cıncık boncukları gördü, oturduğu koltuktan aşağıya doğru indi ve çekmeceyi çekmek istiyor. Neden? O işin nasıl yapıldığını öğrenmesi gerekiyor, şart, mecbur. Bunu yapmak zorunda çocuk. Eğer bunu yapmazsa zaten o çocuk çocuk olamaz yani, o çocuk insan olamaz. O merak duygusu oldukça önemlidir. Çocuk ilk gördüğü şeyi mutlak suretle hissetmek için elini dokunması Tadabilmesi, uzanabilmesi lazımdır hissedebilmesi için ve hissetmek için de o her bir yeni şeye doğru adım atarak ilerler. Şimdi tekrar başa dönelim. Anne çocuğu gözünün önünde çekmeceyi çekti ve içeriye doğru tekrardan kapattı. Çocuk o hadiseyi gördü belki de çekmecenin içerisindeki bir takım incik boncuğu gördü ve elini çekmeceye doğru attı ve çekmeceyi çekmek istiyor. E anne de içindeki cincik boncuktan huylandı veya içine koyduğu değerli eşyalardan huylandı. Şimdi alacak kenara doğru atacak. Çocuğun yakasından yapıştı çekil kenara dedi. Yahut da çekmeceyi pat diye kapattı. Hatta bazı anneler var çekmecelerin üstlerini bantlıyor yani. Şimdi çocuk bir taraftan bunu öğrenmek zorunda. Öbür taraftan annesinin şiddetiyle karşı karşıya çekil kenara. Şimdi hiçbir güç çocuğun gücünü yenemez. Hiçbir annenin gücü çocuğun bu öğrenme isteğinin önüne geçemez. Hiçbir anne çocuğundaki bu merak hissini bir seferde söndüremez. Yani siz çekmeceyi tuttunuz, çocuğu kenara attınız ama çocuğun böyle bir anne var mı acaba? Tecrübe edilmiş olan bir anne var mı? Çocuk hemen kenara doğru çekilsin. Tamam anneciğim mademki açtırmıyorsun çekmeceyi kenara doğru ben gidiyorum koltuğa oturmaya diye söyleyen 2-3 yaşında 4 yaşından önceki çocuklarda tecrübe edilmiş olan bir anne varsa lütfen rica ediyorum beni arasın bana mesaj yazsın desin ki hocam yanlış söylüyorsunuz desin hayır 4 yaşından önceki çocuklar ilk gördükleri bu hadiseleri eşya ile hadiseler arasındaki bağlantıyı çözmek zorundadır siz kenara doğru attınız çocuk ne yapar orada ağlayacaktır mecbur neden ağlayacaktır Öğrenme isteğinin önüne geçtiniz, merak duygusunun önüne geçtiniz ama içinde öyle bir motor var ki o hala hareket halinde, hala onu kurmuş araba gibi o o tarafa doğru gitmek zorunda. Şimdi siz oturdunuz çocuğunuzla konuşuyorsunuz, oğlum bu çekmeceyi açmasan iyi olur, oğlum içinde işte değerli eşyalarım var, içinde kağıtlar var, babanın evrakları var içerisinde. Anlamaz ki ne anlatıyorsunuz siz, ne değerli evrağından bahsediyorsunuz çocuğa siz. Yani ne değerli eşyasında ne kıymetli şeyinde iki yaşında üç yaşındaki bir çocuk. E, soru soruyorsunuz diyorsunuz ikna edemiyorum. Ya çocuk ikna olmaz ki. Sadece hedeflediği bir şey var onu yapmak zorundadır. Siz çocuğun önüne engel çıkardıkça azmış bir iç duyguyla tekrardan size görülmek zorundadır çocuk dört yaşına kadar. Çocuğunuzu eğer durdurmak istiyor iseniz ki bu da yanlış bir terim. Ama eğer durdurmak istiyorsanız çocuğunuzun o çekmeceyi açıp kapatması lazım çocuğunuzun. Açacak, kapatacak, açacak, kapatacak, sonra size bakacak gülecek, siz sinir olsanız da bir kere daha açacak, kapatacak, bir kere daha açıp kapatacak, ondan sonra bir daha kapattığında bir daha da açmayacak. Yani anneler neden kendilerine zor yolu tercih ediyorlar ve çocuğun yöneldiği bir şeyi elinden almak istiyorlar? Ben çok bilmiyorum. Ama eğer benden bir Tavsiye bekliyor iseniz çocuklarınızın 4 yaşına kadar bu öğrenme isteğinin, eşyaları fark etme isteğinin ne olur önüne geçmeyin. Geçen programda da arz etmeye çalıştım. Şimdi çocuk çekmeceye doğru gidiyor. Anne ondan sonra da dikkatini dağıtmaya çalışıyor çocuğun. Gel o tarafa doğru gitme ben sana oyuncak vereyim. E çocuğun önüne oyuncaklar koyuyor. Çocuk bir iki kere bakıyor önündeki oyuncaklara. onu sonra tekrar koşuyor çekmeceye gidiyor. Anne sinir oluyor ondan sonra. Oyuncaklarla da oynamıyor diyor. Ama çocuğunu yanlış değerlendiriyorsun. Çocuğun zihninin altında, çocuğun o bir kere gördüğü o olayı çözmedikten sonra isterseniz istediğiniz kadar oyuncak verin, dikkatini dağıtmaya çalışın çocuğun. Dikkatini dağıttığınız çocuğun daha sonra da okul döneminde neyle karşılaşacaksınız? Dikkat dağınıklığıyla karşılaşacaksınız. Öğretmenden mutlaka şunu duyacaksınızdır. Çocuk dikkatini toparlayamıyor. Ben e çocukluğu zamanında çocuğumun Habire o dikkatten bu dikkate orayla oynamasın diye buraya burayla tutmasın diye şuraya doğru şey yaptım. Çocuk halbuki o merak duygusunu giderici ve öğrenme hissini engellemeyici davranışlar içerisinde bulunmuş olsaydınız dikkati de dağılmayacaktı. Çocuklara bir bakın 2 yaşındaki 3 yaşındaki çocuklar bazen öyle küçük oyunlar bulurlar ki öyle küçük bir şeyler bulurlar ki ellerine aldıkları örneğin bir kalemin kapağını işte kalemin üstüne geçirmek için Tam denk getiremezler kenara doğru tuttururlar kapağı kapatacak güya uğraşır uğraşır siz kenara doğru çekilin bir bakın yani 10 dakika 15 dakika 20 dakika bir şeyle gıdıl gıdıl gıdıl uğraşır dururlar siz kenarda baktığınız zaman Allah Allah dersiniz ya bu 10 dakika hayır çocuk orada dikkatini toparlıyor aynı zamanda bırakın o, o önünden siz değerli oyuncaklar vermeye çalışacaksınız çocuğa. Hayır o sırada o onun oyuncağı. Çocuk dikkatini toparlama egzersizleri yaptığı sırada kendi kendine, hayata hazırlandığı sırada kendi kendine, anne babalar önüne bir takım oyuncaklar, bir takım işte daha farklı şeyler koymaması lazım. Şimdi değerli dinleyicimiz soruyor. Hocam kızmak yok, işte ceza vermek yok, dikkatini dağıtmak yok. E o zaman nasıl, ne yapacağız? İşte asıl düğümlenen yer burası. ...eğer benden ucuzundan bir annelik, ucuzundan bir babalık tavsiyeleri bekliyor iseniz... ...yani o bir takım ceza yöntemleriyle çocukları terbiye etmeye çalışan tavsiyeleri benden de duymak istiyorsanız... ...bende öyle bir şey yok. Ben işin anne gibi anne olma kısmında çocukların mükemmelliğe doğru gider iken... ...kendi içlerinde kendi dinamiklerini bulması noktasında, kendilerini gelişmesi noktasında... Belki de kendi literatürümüzün içerisinde eğer vurgu yapacak ise Anadolu pedagojisi içerisinde incitmeden bir çocuk yetiştirmekten bahsediyorum. Bu çocuğun ismine bizim Anadolu insanı evlat demiş, çocuk dememiş artık. Ben evlat yetiştirmekten bahsediyorum burada, siz eğer nasıl ceza verileceğinin usullerini bana soruyorsanız o takdirde yanlış bir adrese soruyorsunuz. Çünkü geçtiğimiz programda da söyledim ve sıkılmadığınızı bildiğim süre içerisinde her programda da söyleyeceğim. İnsan terbiyesinde ceza kullanılmaz. İnsanlar ceza ile terbiye olmaz. Hayvan ceza ile terbiye olur, insan vicdanı ile terbiye olur. Bizim Anadolu pedagojimizin içerisinde bu yok. Rica ederim bana bir dinleyicimiz telefon edebilir mi şu anda? Veyahut bir dinleyicimiz SMS gönderebilir mi? Bir dinleyicimiz e-mail gönderebilir mi? Peygamber Efendimiz çocukların o terbiye süreci içerisindeyken acaba hangi cezayı vermiş? Çocuklara hangi ceza ile yaklaşmış ki bugün biz kendi çocuklarımızın kolundan kanadından tutarak odalara kapatmaya çalışıyoruz. Sonra da kolumuzdan kanadımızdan kırıldığımız zaman bu çocuk niye böyle oldu diyoruz. Burada bu mikrofonların arkasında ben size Anadolu pedagojisinde çocuk terbiyesinin nasıl olması gerektiğini, bilimsel literatürün içerisinde de hümaniter pedagojinin nasıl olması gerektiğini, uzunca yıllar kaldığımız yurt dışından getirdiğimiz verilerle özdeşleştirerek, özümseyerek nasıl olması gerektiğini aktarmaya çalışıyorum. Değerli dinleyicimiz haklı olarak şunu soruyor, ceza vermeyeceğim yok, e, mükafat da hatta yok. E, dikkatini dağıtma da yok o zaman ne yapacağım öğrendiğimiz annelik buydu işte bizim çocuk değil mi canım çarp ağzına bir tane unutur gider unutmuyor çocuk unutmuyor. Üniversite yıllarına geldiği sırada bunalımlar geçirdiği sırada deşelendiği zaman bilinçaltı hıçkırıklarla ağlayarak babamın ağzımın üstüne vurduğu o günü unutamıyorum diye söylüyor çocuk sizin haberiniz bile yok belki. Unutmuyor çocuk, unutmuyor. Çocuk deyip geçmeyin diye programımızın ismini de ondan dolayı koymaya çalıştık. Evet, çocuklar 4 yaşına kadar eşya ile hadiseler arasında bağlantıları çözmek zorundadır. Bu dönemde çocukların önüne engeller konulmaması lazım. Çocuk, öğrenme için adım attığı bir şeyde engelle karşılaşır ise hırçınlaşır. Çocuk, Hayır diyen bir anne ile karşılaşır ise hırçınlaşır. Çocuk terbiyesinde evetin gücünü keşfetmek lazım. Çocuk terbiyesinde vicdana hitap edebilmek için annenin babanın empatik olmak zorunda olduğunu anne baba bilmesi lazım. Burada yeri gelmişken hemen bir noktanın da altını çizmeye çalışacağım. İşte hayırın gücü. Yani çocuklara hayır diyebilmenin gücü. Halbuki hayır denilmek, hayır denildiği zaman çocuklar denemesini de lütfen tecrübesini de bir yapın. Ki yapan anne babalar da yine, yine SMS ile bana bildirsinler, e bildirsinler. Hayır dendiği zaman çocuk hırçınlaşır. Çocuğun karşısında ne kadar hayır yapma, hayır dur, hayır elleme, hayır şunu yapma dedikçe çocuk... Neredeyse yörüngeden çıkmış bir gezegen gibi nereye çarpacağını şaşırır. Camları yumruklar, kapıları yumruklar. Kaç yaşında çocuk, üç yaşında çocuk. Sonra Ondan sonra soru sormak zorunda kalırsınız. Çocuk niye böyle hırçınlaştı diye. Hayırın gücü, hayırın yok ediciliği vardır. Hayır kelimesinin. Bakın yine ben tarihten bir örnek vereyim. Madem ki en büyük terbiyeci insanları bir zamanlar çocuklarını öldüren insanları Karınca öldürmez hale getiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif edilirken şöyle tarif ediliyor. La ilahe Allah'taki la olmamış olsaydı, la hayır demek, biz onun ağzından hiç hayır kelimesini duymamıştık. La ilahe illallah'taki la kelimesi olmasaydı biz onun ağzından hiç la duymamıştık, hiç hayır duymamıştık. Çünkü evet'in büyük bir gücü vardır. Kabul edilmenin ve kabul ediliyor olduğunu hissettirmenin, insanı olduğu gibi kabul etmenin büyük bir gücü vardır. O gücü sergilemişti Efendimiz Aleyhisselam. İşte bakın onun döneminde yetişmiş çocuklara bir bakın. İşte bakın o dönemde yetişmiş olan insanlara bir bakın. Çocukları adam etmek için hayırlarla, yok edici kelimelerle yaklaşmak oldukça sakıncalıdır. Bu arada reklam aramız geldi. Bir reklam arası verip hemen diğer sorularınıza geçmeye çalışacağım değerli dinleyiciler. Efendim bir reklam arası veriyoruz. Bu Efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Bu şefendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklam arasından sonra yine birlikteyiz Burç FM'deyiz. Burç Efemde çocuk deyip geçmeyin isimli programdayız. Burç Efemde çocuk deyip geçmeyin isimli programda çocuklarımızın sorunlarıyla anne babaların çocuklarıyla olan ilişkilerini konuşuyoruz. Gönderdiğiniz e-maillerle onları okuyarak programımıza yön vermeye çalışıyoruz. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi... Reklamlardan önceki kısmı bir kere daha e, özetler isek çocukların özellikle 4 yaşına kadar olan dönemlerinde çocukların önüne engeller çıkartılmaması lazım geldiğini söylemiştik. Hayır denilmemesi lazım geldiğini söylemiştik çocuklar çünkü o dönem içerisinde içlerinde kuvvetli bir dinamikle bir şeyleri öğrenmek zorundadırlar bu Allah'ın o çocukların içerisine koyduğu bir dinamiktir bu gücün karşısına anneler çıkmaya kalkarlarsa Çocuklar hırçınlaşırlar. Çocukların önüne ne kadar engel çıkartılır ise çocuk kendini o kadar çok hırçınlaştırır, yerlere atar, agresifleşir. Şimdi bu arada dinleyicilerimizin bir kısmı da şunu soruyor. E peki hocam çocuklar her şeyi yapsınlar mı? Yani bırakalım her şeyi yapsınlar mı? Bu sorunun cevabını geçtiğimiz hafta çarşamba günkü programda vermeye çalışmıştık. O konuyla ilgili de oldukça yoğun mesajlar gelmiş, sorular gelmiş. Bir kere daha tekrar edilmesi için. Şimdi o programı arşivde internetten dinleyebilirsiniz değerli dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta çarşamba günkü yaptığımız programı. Orada çocuklar tamamen özgür bırakılmasın diyorduk. Yani 4 yaşına kadar tamam çocuklar önüne engeller çıktıkça hırçınlaşırlar ama burada da şu var. Prensibimiz şu olması lazım. Duyguda özgürlük, davranışta disiplin. Duyguda özgürlük, davranışta disiplin. E peki hocam nasıl olacak? İşte geçtiğimiz haftaki programda bunu izah etmeye çalıştık. Dinleyicilerimizin hala sorusu var ise, Hocam duyguda özgürlük dediğiniz ve davranışta disiplin dediğiniz programınızı da internetten dinledim ama hala tam kafamda yer etmedi Dinleyen dinleyicilerimiz var ise, bir program daha yapabiliriz bu konuyla alakalı ama oldukça önemli bu prensip onun için tekrar ettim. Bu haftada bir başka şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi özellikle babalar kısmında anneler çok takılmış yani gelen mesajlardan da onu görüyorum. İşte annelik yaparken yapayalnız bırakıldık işte annelik sadece anneye ait bir şey değil ev idaresi sadece anneye ait bir şey değil çocuk terbiyesi sadece anneye ait mi? Hocam işte eşim devamlı olarak aynı şeyi söylüyor. Sen evin içinde sorumlusun. Ben de dışarıdan sorumluyum. Çocuklar da evin içinde olduğuna göre sen evin içerisinde idare edeceksin her şeyi. Diyerek bana yıkmış durumda. Hocam işte eşimiz çocukların geçimi derdi vesairesi için çok geç geliyor eve. Aslında erken de gelmiş olsa biz çok para istemiyoruz. Çok lüks bir hayat istemiyoruz ama eşim devamlı olarak daha çok daha çok. Ve hep söylediği şey de. Şunu söylüyor ben sizin için çalışıyorum, sizlere gelecek için çalışıyorum diye annelerin oldukça yakınan mesajları duruyor önümüzde. Her birisini tek tek okumayacağım, okuyamayacağım çünkü zamanımızda çok el vermeyecek. Artı bir kısım mesajlar da şurada yoğunlaşmış gördüğüm kadarıyla işte baba otoritesi nasıl olması lazım? Yahut da baba evin içerisinde hangi rolü oynaması lazım anneler bu konuyla ilgili olarak da yine mesajlar göndermişler bu konuya da değinmeye çalışacağım şimdi programımızın ilk bölümünde de değindik şimdi bir evin içerisinde bir otoriteyi temsil eden birisi olması lazım bu kişi de baba olacak anne otoriter olmaya çalışırsa o evin içerisinde cingar çıkar o evin içerisinde kaos çıkar neden işte anne ile baba eşit değil mi, kadın erkek eşitliği falan bu türlü e, lugatik bu türlü şey demagogik tartışmaların içerisinde bulunmak istemiyordum ben. Ben sadece insan psikolojisi olarak baktığım zaman, insan fizyolojisi olarak baktığım zaman otoriteyi en iyi temsil edecek kişinin işte o otorite vasfını en iyi sahip olabilecek kişinin erkek olduğu ön planda. E, evin içerisinde sevgi ve şefkat temsilcisi veya göstericisi rolünü oynayacak e, kişinin ise bunu daha çok annenin yapabileceği, annenin duygularının çok hassas olduğundan dolayı yapabileceği ön plana çıkıyor. Şimdi eğer birçok evde e, şu karmaşa yaşanıyor. Yani evde anne otorite olmaya çalışıyor. Heyt, hüt, otur, kalk falanla böyle evde askerlik yaptırarak e, çocuklara otorite kurmaya çalışıyor anne. Halbuki ne kadar otoriteye kurmaya çalışırsa çocuklar o kadar kendisine doğru neredeyse tırnaklarıyla cırmalamak zorunda kalacaktır. Çünkü anne otoritesine evin içerisinde kabul edebilecek çocuk ben şimdiye kadar görmedim. Ha, sinmiş çocuk olur o ayrı bir şey ama anne otoritesini çocuk kolay kolay kabul etmiyor. Neden dolayı kabul etmiyor? Bunun birçok sebebi var. Annenin nezaketinden dolayı, annenin hassasiyetinden dolayı, annenin evin içerisinde diğer oynadığı rollerden dolayı, anne ile baba arasındaki o güç dengesini çocuk gördüğü için ondan dolayı yani bunun gibi onlarca sebepten dolayı anne evin içerisinde kendi başına bir otorite olmaya kalkar ise o evin içerisinde sinmiş çocuklar, o evin içerisinde gürültü patırtı hırçın çocuklar çıkmaya adaydır. Bu işi en sade yoldan, en kestirme yoldan, en sağlıklı bir şekilde yapabilecek olan kişi evde babadır. Daha önce de izah etmeye çalıştığım gibi ne olur burada yanlış anlaşılmasın, otorite demek, eline sopa alıp çekilin kenara deyip de böyle efelik yapmak falan demek değildir. Evin içerisinde resmiyetli muhabbet kurucu, evin içerisinde Sıcak atmosferi oluşturucu, kurallar koyucu ve o kurallara kendisi dahil olmak üzere hane halkını uygulatıcı kişiye otorite diyoruz biz. Bu itibarla bakıldığı sırada annelerin yakındığı o mesajın aslında gerçek yüzüne bir baktığımız sırada eğer baba evin içerisinde otorite vasfını kullanamıyorsa ya gevşek ise, laubali bir baba figürü oynuyorsa yahut o otoritenin tam dengesini kuramamış vidaları iyice sıkmaya çalışıyor ise yani despot yani baskıcı bir rol oynuyor ise o takdirde o evin içerisinde arızalar çıkmaya devam edecektir. İşte yoğunlaşan mesajların bir kısmı da şunu soruyor hocam çocuklar babasını göremiyor çok geç saatte geliyor çok erken saatte gidiyor babalar çok yoğun işte yorgun argın eve geliniyor yani şimdi bu takdirde İki şey arasında oturup karar vermek lazım. İstişare dediğimiz o mekanizmayı çalıştırıp karar vermek lazım. Bir, para ile gelecek hazırlayalım mı? Biz geleceğimizi para ile mi hazırlayalım? Yok, geleceğimizi çocuklar ile mi hazırlayalım? Yani çocuklar özel okullara gitsinler, gitsinler canım, güzel okullara gitsinler. Ama babalarını görmeden özel okullara gidiyorlar, o zaman gitmesinler. İşte çocuklar her aldığı şey daha kaliteli olsun, ben yokluk içerisinde büyüdüğüm çocuğumun her istediğini yerine getireyim. Çocuğunun her istediği şeyden daha önemli bir istediği şey var ki o da baba. Eğer baba saat 10'a 11'e kadar 12'ye kadar gelmiyor ise evin içerisinde yahut da yorgun argın geliyor ve bitkin bir vaziyette çocuklarına o asılmış bir surat ile saç baş dağılmış bir vaziyette çocukların karşısına çıkıyor. Aman çocuklar yorgun, kenara çekilin deyip elinin tersiyle itiyor ise acaba çocuklara sormuş olsak böylesi bir babamı istersiniz? Yoksa 3-5 saat eksik çalışsın ama gerçekten dinlenmiş bir babamı istersiniz? Birazcık imkanlarımız kısıtlı olsun çocuklar denildiğinde benim mi istersiniz anne sevgisini mi babas sevgisini mi ailenin içerisindeki bu huzur atmosferini mi istersiniz? Yoksa ha koşturan, ha koşturan çocuklarının ne zaman büyüdüğünü dahi keşfetmemiş olan bir baba figürüm istersiniz. Ben şahsen kendi çocukluk yıllarıma döndüğüm sırada görüyorum ki ben babamı isterim. Çünkü baba oldukça önemli. Çocuk özellikle erkek çocuk, kız çocuk da özellikle diyeceğim onu ayrı tutuyorum. Özellikle erkek çocuk babaya bakarak erkek nasıl olur onu görecek. Erkek nasıl olur? Çocuk babaya bakarak görecek. Baba nasıl olur? Çocuk babaya bakarak görecek. Baba olayları nasıl çözüyor evin içerisinde? Ona bakarak problem çözme yeteneğini gelişlettirecek. Şimdi çocuk eğer babasını göremiyor ise o takdirde bir erkek nasıl oturur, nasıl konuşur, nasıl hitap eder, nasıl yürür, nasıl kalkar bunlar hiçbirisini göremeyecek. Babanın evde bulunduğu her dakika, her saniye, çocukla konuştuğu her şey, anneyle konuştuğu her şey erkek çocuk tarafından bilinçaltına kaydedile, kaydedile, kaydedile gelişliyor. Ondan sonra kendisi de baba olduğu sırada aynı rolü oynuyor. Bakın birçok anne yakındığı şeylerden bir tanesi de hocam eşim aynı babası gibi. Babası da çocukları çok dövermiş, benim eşim de çok dövüyor. Hocam benim eşim de aynı babası gibi agresif, fırçın. İşte bu ondan dolayı yani sizin şu anda ilgisiz her ne kadar siz şunu söylüyor olsanız da ilgisiz bir baba rolünü oynuyorsanız İşte ben sizin için çalışıyorum ben sizin için işte kendimi feda ediyorum. Hayır ben kendini feda etmiş bir baba değil kendini feda etmeden benle birlikte olan bir baba istiyorum. Kendi kıymetinizi ne olur anlayın çocuk babaya ihtiyaç duyduğu kadar eşyaya ihtiyaç duymaz eşyayla oynar, kırar, atar vesaire yapar. On sene sonra aynı eşya çocuğun yanında yoktur. Ama babaya ihtiyacı vardır çocuk. Hocam hayat şartları işte. Biz bunu bu şekilde olmasını biz de istemeziz. İstemiyoruz. Ama hayat şartları bizi bu şekilde şey yapıyor. Hayır. İsteklerimizi ve önceliklerimizi bir gözden geçirelim lütfen. Acaba biz birazcık daha ileriye, yeni bir ev, yeni bir araba, birazcık daha para biriktireyim, çocuğumun işte geleceği için azıcık daha yatırım yapayım. Azıcık daha, azıcık daha diye diye koşturduğumuz o istikametten geriye doğru bir dönün bir bakın lütfen. Arkanızda çocuklarınız yok ki. Eşiniz yok arkanızda. Koştuğunuz tarafta bomboş, yapayalnız koşuyorsunuz. Ben çocuklarım için koşuyorum dediğiniz tarafta yapayalnız koşuyorsunuz çok defa. Çocuklar çünkü sizin bu temponuza belki dayağı koyduramıyorlar. Evet. Erkek çocuklar için bu kadar önemli baba figürü, ya peki kız çocuklar için, işte kız çocukları için önemi erkek çocuklar için söylediğim kelimeleri ikiyle çarpın o kadar önemli. Neden? Çünkü bir kız çocuğu babasından aldığı o sığınma, babasından aldığı o güven, babasından aldığı o güç duygusuyla etrafa gülücükler saçabilir. Baba. Kızının yanında bulunduğu süre içerisinde evde o heybetiyle heybetinin arkasında gizlenmiş muhabbetiyle muhabbetinin arkasında gizlenmiş şefkatiyle kızını kucağına alıp yanağını yanağına dokundurduğu sırada saçını okşadığı sırada o kızın haletir ruhiyesini lütfen bir hayal eder misiniz? Sonra bıraktığı zaman kurmalı bir araba gibi nasıl sevinçle gider arkadaşlarının karşısına bir hayal eder misiniz? Şimdi kız çocuklarını soruyorlar hocam bizim kız çok utangaç, çok çekingen, çok içine kapanık. Bunun büyük bir sebebi de sebeplerin bir kısmı da daha doğrusu evde otorite yerine baskı kurmuş bir babanın altında ezilmiş çocuklar yahut da babası olduğu halde babasını hissedemeyen çocuklar, kız çocukları. Babanın oluşturduğu bu boşluk, babanın yokluğunun verdiği bir boşluk bir süre sonra artık o çocuk genç kız olduğu sırada baba figürünü aramaya başlayacak. Baba duygusunu aramaya başlayacak karşılaştığı her erkekte. Onu sevecek olmayacak, bunu sevecek olmayacak. Ondan sonra bunalıma düşecek çocuk. Neden? Aradığı şey erkek sevgisi değil ki, bir arkadaşının sevgisi falan değil ki. içinde yarım kalmış olan baba sevgisi. O yüzden babalara bu kadar şikayet gelmiş olan yani... Hocam çocukların terbiyesi sadece annelere mi ait, rica ederim bunaldık deyip de e-mail yazmış olan, SMS göndermiş olan belki annelerin bu duygularına pedagojik açıdan bir tercüman olma niyetiyle bunu söylüyorum. Babalık evin içerisindeki en önemli görev. Bunu dışarıda ben işte hayır hasenat işleri için koşturuyorum, onun için çocuklarımın yanında bulunmuyorum. İşte dışarıda beni bekleyen işler var, dışarıda beni bekleyen çalışmalar var deyip de çocuklarını ihmal eden anne babalar için, özellikle babalar için bunları söylemeye çalışıyorum. Günümüzde çocukların ihmal edildiği kadar, dünyanın başka hiçbir diliminde, tarihin hiçbir sahnesinde çocuklar bugünkü kadar ihmal edilmedi. Tarihte bir Sparta vardı, bilirsiniz, tarihin en eski devirlerinde Yunanistan'ın şu andaki Yunan topraklarının içerisinde Sparta o dönemde çocuklar kesiliyordu o dönemde çocuklar ikiye ayrılıyordu kız çocuklarına asker annesi olabilecek nitelikleri eğer taşıyorsa yaşama hakkı veriliyor boy kilo daha doğduklarından itibaren ölçülüyor kilosu alınıyor eğer bu çocuk anne olabildiğinde asker annesi olabilecek onların standardının dışındaysa eğer öldürülüyordu. Erkek çocukları yine o Sparta'da tarihin o en eski en karanlık dönemlerinde Sparta'da çocuklar erkek çocukları boy kilosu ölçülüyor. Eğer asker olabilecek kabiliyet ve vücut yapısına sahip olduğu ise o çocuğun yaşamasına hak veriliyordu. Eğer değilse o çocuk meşhur kayalıklardan aşağıya atılarak kurda kuşa yem ediliyordu. Bir böcek gibi bir hayvan gibi aşağıya atılıyor. O çığlık çığlığa kayaların üstüne çarparak çocuklar ölüyor, karıncalar, orada kuşlar kurtlar yiyordu o çocukları. Tarih bu dönemleri de gördü. Ama şu döneme baktığımız zaman, şu dönemde çocukların ihmal ediliyor olması o dönemden daha tehlikeli. Neden daha tehlikeli? Belki o çocukları katleden anne babalar bunun hesabını veremeyecekler öbür tarafta. Ama o çocuklar hiç olmaz ise o dönemde, Küçükken öldüler, öldürüldüler. Ama şimdi ruhlarını öldürüyor anne babalar. Fizikleri ayakta ruhlarını öldürüyorlar. Bir ceset gibi dolaşıyor çocuklar ortalıklarda. Korkutularak, ürkütülerek, ceza verilerek ruhları öldürülmüş çocuklar. Ölü ruhları teslim alma seramonisinin içerisinde kendi ruhları boşaltılmış bir başkasının ruhunu taşıyarak hayatlarına devam eden çocuklar başkalarının da hayatına kıyıyorlar ondan sonra. Toplumun da hayatına kıyıyorlar, anne babanın da hayatına kıyıyorlar. Evet, ceza çocuk terbiyesinde yok. Annelik, babalık zor iş, zor sanat. Yani bu işin zor olduğunu görüp işi annelere havale etmek yahut da işin zor olduğunu görüp Çocukları çocuk bakıcısına bırakıp ben de çalışacağım işte eve birazcık katkım olsun deyip evden kaçmak değildir annelikte. Burç efendi çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir sonraki soruda şunu soruyor dinleyicimiz. Adem hocam çok teşekkürler bizi aydınlattığınız için Allah razı olsun sizden. Benim iki yaşında kızım var. Daha henüz konuşamıyor. Baba, anne, dede, anneanne, mama bunları söyleyebiliyor. Sormak istediğim konuşmak için geç mi kalmışız yoksa daha erken mi? İdeal konuşma yaşı ne zamandır? Bir sorum daha var hocam. Domuz gribi aşısı yaptırayım mı yaptırmayayım mı? Kararsızlığımın nedeni ise kızım doğumdan 20 gün yoğun bakımda yattı. Bu sırada havale geçirdi ve 1,5 yaşına kadar tekrar havale geçirmemesi için hap kullandık çok şükür. Bir daha geçirmede altı aydır da kullanmıyoruz. Şu yaptırayım mı yaptırmayayım çok teşekkür ederim şimdiden. Şimdi birinci soruya bakılırsa çocuğum iki yaşında anne dede anne anne mama gibi bunları söyleyebiliyor diyor e, dinleyicimiz. Yani çocuklar iki yaşında yani bir yaşından itibaren artık bir takım cıvıldamalara başlayabilir. Ne olduğunu ne anlama geldiğini bilmeden evin içerisinde en çok kullanılmış olan bir kelimeyi tekrar edebilirler. Çocukların konuşma yaşı aşağı yukarı 2 yaş dönemine denk geliyor. Neden 2 yaş dönemine denk geliyor? Çünkü dil, damak ve ses tellerinin yapısı, kas yapısı o dönemde yavaş yavaş artık çocuk tarafından kullanılabilir hale gelmiş oluyor. 2 senelik bir süre içerisinde. 2 sene içerisinde çocuk anne baba, dede, nine, mama diyebiliyorsa gecikmiş konuşma diyemeyiz buna. Yani anne babalar hemen bununla birlikte şunu da söyleyeyim ki bazen... Çocuklara çok hassas olurken Problemsiz çocuğu da problem haline getiriyoruz O zaman işin içerisine iyice çıkamıyoruz Bakın ben bir örnek vereyim Bu annenin merak, şeyinde gidermiş olayım Böyle tereddütünde gidermiş olayım Dünyanın en zeki insanı olarak bilinen Albert Einstein 9 yaşına kadar hiç konuşmamıştı Yok hiç konuşmadı 9 yaşına kadar konuşamadı Albert Einstein Ondan sonra konuşmaya başladı Yani 9 yaş Tabii ki geç bir yaş. Ama yani iki yaş hemen iki buçuk yaş işte dokuz aylıkta şu yapması lazım. Yani genel standartlar içerisinde evet öyledir ama çok da telaşa kapılmamak lazım. Çünkü her çocuğun kendisine ait izleyeceği bir süreç vardır. Domuz ile alakalı olarak da yani ben hekim değilim. Bu konuyla ilgili çok değerli hocalarımız televizyonlarda, gazetelerde, değişik mecralarda bilgilendirici toplantılar, bilgileci görüş bildiriyorlar. Şahsen bana sorarsanız siz grip aşısı olacak mısınız? Çocuklarınızı olduracak mısınız? Evet, tabii ki olacağım. Neden olmayayım? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış olan şu anda bir aşıdan bahsediliyor. Efendim, Türkiye'deki otoriteler Sağlık Bakanlığı bu aşıdan bahsediliyor. Efendim, kronik rahatsızlığı olan bir kişi eğer domuz gribine yakalandığı sırada ölme riskiyle karşı karşıya. Şu ana kadar zaten sağlık personeli aşılandı. Efendim pazartesi itibariyle de 6 aylık ile 5 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başladı. İşte yaşlı ve kronik hastalığı olanlar aşılanmaya başladı. E bunlarla ilgili bir sorun yok şu anda. E o takdirde böylesi bir tereddüt niye yaşanıyor onu çok bilemiyorum. Tabii isteğe bağlı bir şey bu benim şahsi kendi düşüncem. Dediğim gibi hekim değilim, bu konunun uzmanı değilim. Ama kendi kanaatlerim bu şekilde onu belirtmek istiyorum. Burç efendim de çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki dinleyicimizi sorusuna geçeyim. 12 yaşında bir oğlum var. 2 yaş küçük kız kardeşiyle hiç anlaşamıyor. Sürekli ona şiddet uyguluyor. Her an kardeşini gözetliyor. Ona daha fazla harcama yapmamıza rağmen... Kardeşinin daha çok gözetildiğini düşünüyor. Hiçbir şeyini kardeşiyle paylaşmıyor ve kardeşinin eşyalarına zarar veriyor. Her konuda olumsuz düşünüyor. Kızın psikolojisini de bozdu. Önce sakin bir çocukken kız da şimdi sinirli hırçın oldu. Okulda arkadaşlarıyla çok iyi sorunu yok. Biz kızın sürekli ağlayıp bağırmasından etkilenerek oğlana kızıyoruz bazen. Sırf bu yüzden bizden dayak yiyor. Ailede büyükleri de var. Onlar da sürekli oğlanı eleştiriyorlar. Hatalarını yanlışlarını çocuğu sürekli söyleyip azarlıyorlar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Gerçekten bir çıkmaz içindeyim. E yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi 12 yaşındaki çocuğun kız kardeşinden intikam alması yahut da kız kardeşine doğru yönelmesinin sebebini dinleyicimiz mesajının alt kısmında vermiş. Biz kızın sürekli ağlayıp bağırmasından etkilenerek oğlana kızıyoruz. Kızılmış bir oğlan kız kardeşine kızar. Bu bir kısır döngü. Şiddet kısır döngüsü. Bazen sırf bizden bizden dayak yiyor. Dayak yiyen bir çocuk dayak atar. Ailede büyükler de var. Onlar da sürekli oğlanı eleştiriyor. Şimdi buradaki kısır döngüyü görüyorsunuz. Yani şimdi problemin kaynağı 12 yaşındaki çocuk mu? Anne baba mı? Kız e, kardeş mi? Şimdi devamlı tazik altında bulunan bir çocuk, erkek çocuk, e, bu çocuk da bir taraftan patlaması lazım. Yani üstünde devamlı şiddet var, azarlanma var, tersleme var, dayak yeme var. Yahu, ben nasıl anlatacağım? Onu çok kestiremiyorum ama ne olur şu sözlerin birazcık şey olmuş olsa. Ya bir çocuk dövülmez. Yani insan dövülmez daha doğrusu. O kimsenin malı değil. O bir mal da değil. 12 yaşına gelmiş olan bir çocuk asildir artık. Yani o çocuk artık Allah'ın da bir şekliyle muhatap kabul ettiği bir e, kuldur artık. Yani tamam sen onu dünyaya getirdin, tamam sen kendin besledin, birazcık büyüttün vesaire yaptın, ama zaman dövme hakkın yok ki onun sende. E peki benim canımı sıkıyor hocam ne yapmam lazım? İşte ne yapmam lazım kısmında yani bir kere şiddet bir kere kesinlikle kalkacak. Yani evde büyükler de var vesaire de var e, çocuğu tekme tokat dövmeye kalkıyorsun orada tekmesine kız kardeşine atıyor. Bu olmaması lazım çocuğu tetikleyen faktör olmaması lazım bu bir. İkincisi kendisine devamlı fazla para harcadığımız halde diye söylüyor. Demek ki anne baba tutumu burada yanlış. Yani niye ona devamlı fazla para harcıyorsunuz çocuk ayrıcalıklı bir anne baba olduğunu görüyor Çocuklarına ayrım yapan bir anne baba olduğunu görüyor. Her ne kadar kendisine de harcanıyor olsa fazla paranın ayrım yapıldığını görüyor. Ayrım yapıldığını gören bir çocuk malda belki kendisi çok kazanıyor olabilir, çok şey alıyor olabilir. Ama aklının bir ucunda da duyguda da en çok kız kardeşim kazanıyor düşüncesini yerleştirirsiniz siz. Çocuklara ayrıcalıklı davranılmaması lazım. Ayrıcalıklı davranıldığı hissettirilmemesi lazım yahut da. Çocukların ihtiyaçları farklı farklıdır. Birisine ayakkabı alırsınız, birisine gömlek alırsınız. Ama bu farklılık çocuklar tarafından hissedilecek bir şekilde sokulmaması lazım. Dakikalarımız da bitmek üzere. Bu noktada son bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra bu mesajı da cevaplamış olayım hiç olmazsa. Şimdi 12 yaşındaki bir erkek çocuğu artık ağabeydir. Ağabey ve 2 yaş küçüğü 10 yaşındaki kız kardeş de onun kız kardeşidir. Anne baba o erkek çocuğa ağabeylik statüsünü vermesi lazım. Kız kardeşi bağırıyor diye evdeki büyükler o çocuğun üstüne gidemez. Küçüğün yanında büyüye saldırı olamaz. Saldırı hiçbir şekilde olmaz. Ama küçük düşürülemez küçük kardeşin yanında. Eğer bir şey çözülecek ise o mutlak suretle ...statüsü verilerek çözülmesi lazım. Ağabey'e ağabeylik statüsü verilerek çözülmesi lazım. Bu konuyu önümüzdeki hafta tekrardan işlemeye çalışacağım. Çocuklara statü verilme. E, küçüğün yanında büyüğü dövüyorsun, azarlıyorsun. O zaman evin içerisinde kaos çıkar. Büyük çocuk ağabey ise ağabey olacak. Abla ise anne baba tarafından abla olarak kabul edilerek... ...ve o statü verilerek devam etmesi lazım. Son bir şey daha söyleyerek veda etmek istiyorum... 12 yaşında bir çocuğunuz 10 yaşında da bir başka kız kardeşi de var ise evin içerisinde de siz hala istişare mekanizmasını çalıştıramıyorsanız çalıştırmamışsanız çocuklarınızla oturup toplantılar yapamıyorsanız evinizin içerisinde zaten bir kaostur. Toplantısız aile olmaz. Efendim bugün de bizlere ayrılan sünenin sonuna geldik. Haftaya Salı günü saat 11 ile 12 arasında ve Çarşamba günü 11 ile 12 arasında Burç FM'deyiz. Sizlerle birlikteyiz. Çocuk deyip geçmeyin isimli programdayız. E-mail adresimizi vermeye çalışayım. BurçFM@burçfm.com.tr Eğer direkt olarak bana yazmak isteniliyorsa anne baba ve çocuk@gmail.com. Hiçbir boşluk ve nokta koymadan sorularınızı gönderebilirsiniz. Haftaya bu sorularınızla programa yön vermeye çalışacağım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Çocuk eğitimi konusunda tereddütleriniz varsa ve karşı karşıya kaldığınız sorunlarda çözüm önerilerine veya bir uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız hafta içi her salı ve çarşamba günü Türkiye saatiyle 11'de çocuk deyip geçmeyin, dinleyin. Uzman pedagog Adem Güneş, yarının büyüklerinin ruhsal dünyalarıyla alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor.